seks işçilerinin sorunlarını seks işçileri anlatmadıkları anlatmadıkları sürece bu meseleyle ilgili hiçbir fikri olmayan ya da birkaç mağduriyet hikayesinden beslenen şekilde fikri olan insanlar bu meseleyle ilgili politika ürettiği sürece e, devletin ürettiği argümanı bekiştirecek e, politikalar ortaya çıkıyor. Eğer seks işçiliği karşıtı olursak veya seks işçilerinin temel insan hakları meselesine olumsuz bir yerden yaklaşırsa Kovuş ortadan kaldırılsın gibi bir politika ile ortaya çıkarsak ister istemez devletin polis operasyonlarını meşrulaştırmış olur. İnanılmaz yani şiddetin her türlüsüne aslında seks işçisiyseniz eğer sokakta çalışıyorsanız kesinlikle e, karşı karşıyasınız. Çünkü e, insanlar e, gecenin bir saatinde ya da gündüzde işte vesaire belki tarla başındaysanız yani kafası kıyak bir adam geliyor. Ee, ...onun istediğini yapmak zorundasın, yapmadığın takdirde... E, ...yani o, o adam sana karşı şiddet uyguluyor. Ve bu şiddeti uygularken toplumu gözünün önünde yapıyor. Yani e, sokakta sana saldırıyor, sokakta birileri bunun arasına müdahale edip girmiyor. Normalde iki vatandaşı birbirine kavga yaptığında insanlar buna koşabiliyor. Ama sokakta bir seks işçisi, travesti, trans veyahut bir hayat kadını dövülürse... ...insanlar kesinlikle buna müdahale etmiyor. Yani devlet bizi hiçbir şekilde korumuyor... Toplum da bizi korumuyor ama bizden faydalanmaya gelince toplum bizden faydalanıyor. Gecenin bir arasına gelip bizimle seks yapıp her türlü egosunu, işte cinsel dürtüsünü yaşayıp gidip ama ertesi gün asla bizi tanımıyor. Ya da işte yaşadığımız her yerde yaşayamıyoruz. Yani eğer belliyse trans olduğumuz bir şekilde belliyse her yerde ev tutamıyoruz her yerde yaşama şansımız zor oluyor yani kiralar bize ona göre pahalı oluyor ya da bir sağlık bir kere çoğumuzun sağlık güvencesi yok yani bir dışarıdan serbest yaşıyoruz serbest çalışıyoruz devletin normalde aslında bizi koruma altına alması lazım en azından hani sağlık olarak bizi kontrol etmesi lazımken bunu yapmıyor biz kendi kendimiz yapıyoruz e bu, bize de gelince özel hastaneye gidiyoruz. Bugün bir HIV testi ya da başka bir testler yapmak için özel bir hastaneye gittiğinde en az 500 milyon para veriyorsun. İyi akşamlar. Ben Niler Albayrak. Transseksüel bir kadınım. Ee, kısaca siyasetten ve kısaca da e, genel evden bahsedeceğim. 25. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Ön Seçim Adaya'daydım. Bulunduğum bölge 13 ilçede 13'ünün de tamamında halkın oyuyla sandıktan çıktım ama tabii ki bu milletvekili olmam için yeterli değildi fakat bu kadar açık kimlikli bir kadın olarak siyasette mutlaka trans kadınların da temsil edilmesi gerektiğini düşündüğüm için savaşıma devam ettim şu ara Avcılar'da Avcılar Delegesi'yim daha da ileri gitmek istiyorum ama nereye kadar gidebileceğimi ben de bilmiyorum. Inanın trans bir kadın olarak siyasette var olma çabaları çok zor çünkü e, bir kere her şeyden evvel size seks işçisi olarak vuruyorlar ve bunu bana bir gün bir örgüt toplantısında vurmak istediklerinde ben kendilerine dedim ki ben dedim zaten dedim milletvekili ön seçim adaylığında CV'mi verdiğimde orada seks işçisi olduğumu belirtmiştim. Eğer ki genel merkez bunu kabul ediyorsa siz zaten kabul edeceksiniz demiştim. Ve ondan sonra bir daha benle çok da fazla uğraşmamışlardı. Ama ben isterim ki herkesin hani bizleri marjinal olarak kabul ediyorlar ya marjinal herkesi, mi, eşcinsel gay, travesti, transeksüel, lesbiyen kim olursa olsun, lütfen ne olur kendi haklarımız için, Engellilerin de haklarını savunabilmek için daha doğrusu insanın insan olduğunu hissettirebilmek için bu savaştan asla geri durmamamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese merhaba demek istiyorum. Adım Sevgi. Daha doğrusu kullandığım isim bu. Bugüne dek çok fazla genelde çalıştım. 7 genelde çalışmışlarım var. Mersin, Adana, İstanbul, Aydın, Manisa, İzmir ve Ankara. Her bir genelde ismim değişti. Ben değiştirdim. Ee, kimin de sevda, kimin de sevgi, kimin de mehtap, kimin de ayşe. Bu isimlerin önemi yok. İsimler sunduğum hizmetin kalitesini değiştirmiyor. <gülüyor> Sa <gülüyor> Sadece daha havalı oluyor farklı isimleri tutmamla. Sürekli saç rengi veya şeklini değiştirmek gibi bir şey. Erkekler böyle sever. Şekil değiştir, pozisyon değiştir, güzel görün, hizmet ver. Ee, i̇simler de saç şekilleri de rengi de, havası da hep onlara göre. Biz istediğimizden değil aslında. Bu para eriyor çünkü. Buna zaman harcıyoruz. Yoksa ile aşı arasında fark yok. Hepsi kadın, hepsi seks işçisi, hepsi mağdur. Bir yandan psikolojik olarak da yıkılırlar. Öyle kolay olmadığını da biliyorum onlar açısından da. Cinsel kimliği bile mesleğin diğerlerinden farklı olduğunda, Türkiye'deki muhafazakar yapı düşünüldüğünde sorun çıkıyor. Nasıl seks işliği yapıyorum? Size anlatayım kısaca. Öncelikle kendimi seks işçisi olarak tanımlıyorum. Bizim gibilere escort diyorlar bir de. Kendi evimde müşterilerimi ağırlıyorum. Caddede veya sokaklarda hiç müşteri aramadım. Erkek seks işçileri translar gibi görünür değil. Bir kısmı sadece erkeklere hizmet veriyor, bir kısmı kadınlara, bir kısmı her ikisine. Ama kendimizi saklamak gibi bir durumumuz olabiliyor. Çünkü bazen başka işlerimiz de olabiliyor veya sevgililerimiz. Bazıları ailesinden çekiniyor, bazıları sevgilisinden... Bazıları ise erkek yolu, bu hizmeti verdiğini, verdiği bilinmesini istiyor. Kendi evlerimizde, otellerde, müşterilerin evinde hizmet sunduğumuzda veya görüntümüz üzerinden diğer seks işleri gruplarına kıyasla daha az görünür olduğumuzdan sanki bizim sorunumuz yokmuş gibi yaklaşılıyor. Halbuki öyle değil. Evet, belki bu saydıkların sebebiyle hiziksel şiddete daha az uğruyoruzdur. Ki bunun aksi çok örnek var. Ama duygusal veya e, ekonomik şiddeti yaşayabiliyoruz. Gizli kalmak hali bile bir şiddet doğuruyor. Derdimizi anlatamamak ve siz erkeksiniz, size bir şey olmaz bakış açısı hali hazırdaki şiddet biçimlerini pekiştiriyor Ben de birçok şiddete uğradım ama yani benim şiddetim <gülüyor> Türkiye artık genelinde oldu. Farklı şiddetlere maruz kaldım. Ağırlıklı olarak patron şiddetine maruz kaldım ben. Bazı gazinolarda çalıştım, bütün iller kapsamındaki farklı illerde, doğu illerinde genelde çalıştım. Trans olmamın karşısında daha az düşük yönlüğe, daha fazla çalışma, saat dilimi ve istediğin zaman bırakıp paylaş ediyorum ben gidiyorum demeden seni istediğin zaman gibi kendi zaman diliminde İstedikleri gibi çalıştırıyorlar. Ben günlerce eve kilitlendim ve ben bu işi yapmayı seçtim. Ben de dahil olmak üzere böyle çalıştık arkadaşlar. Kimse başımıza şey yapmamız şanslılarındanız belki. Ama gönüllü olduğumuz için sen gönüllü seçtin, o zaman testi suyularda kırılır. Sen her şey ettiğin ya yani sen hak ediyorsunuz şiddeti gönüllü tercih ettiysen. Ama zorunluysa ah canım gel seni kurtarayım moduna giriyor. Yani devletin Söylemlerine su taşımayalım. Siyasetçilerle ilgili şunu söyleyeyim. Eğer bir LGBT'yi, eğer bir seks işçisi kendisi aday olmuyorsa, kendisi milletvekili olmuyorsa ya da yerel yönetimlerde şey yapmıyorsa kimse gerçekten çok sevdiğinden destek olmuyor arkadaşlar.